Sen de Cenabı Allah'ın konuşmasına mazhar olmuş bir kimsesin. Sana Tevrat indirildi. Sen o Tevrat'ta görmedin mi ki Adem Rabbine asi oldu yazmaktadır. Hazreti Musa: "Evet" dedi. Hazreti Adem: "Bana takdir olunan suç Vuku'da birkaç sene önce levh-i mahfuz'da yazılmıştır." diye sordu. Hazreti Musa cevap verdi: "Sen o fiili işlemeden elli bin sene önce yazılmıştır." Bunun üzerine Hazreti Adem dedi ki: "Ey Musa,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 Şüphesiz ki içki içen bir kimse kıyamet günü içki küpü boynunda asılı ve kadeh de elinde olduğu halde haşr olunur. O yeryüzüne atılan pisliklerin en kokmuşudur. Malûkatan ona razı ve onu gören herkes kendine lanet eder. Yine bir ölü kendisine zulmedilen şeyle beraber haşr olunur. Hadis-i şerifte zikrolunduğuna göre Allah yolunda öldürülen bir kimse kıyamet günü yarasından kana kana gelir.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 Öncekilerin 30 katıdır. Sonra dördüncü kat semanın melekleri inerler ve bir önceki meleklerin etrafını kuşatıp bir halka oluştururlar. Sayıları Öncekilerin 40 katıdır. Sonra beşinci kat semanın melekleri inerler ve bir önceki meleklerin etrafını kuşatıp bir halka oluştururlar. Sayıları Öncekilerin 50 katıdır. Sonra altıncı kat semanın melekleri inerler ve bir önceki meleklerin etrafını kuşatıp bir halka oluştururlar. Sayıları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 Ruhul emini bana çağırın diye emreder. Onu derhal getirirler. Hak Teala Hazretleri buyurur. Ey Cebrail! Bu leyf mahfuz benim sözlerimi ondan alıp elçilerime naklettiğini söylüyor. Doğru mudur? Cebrail cevap verir. Evet, doğrudur Ya Rabbi. Allahu u Teala tekrar buyurur. Yaptıklarını anlat. Cebrail Aleyhisselam sözlerine devam eder. Tevrat'ı Musa'ya indirdim.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 O anda Mîmber getirileri ve Hazreti Musa aleyhisselam okur. Mahşer'deki bütün mahlukat can kulayla onu dinler. Tevrat ilk vahiy edildiği gün gibi sanki ilk defa dinleniyordu. Hatta Tevrat'ı çok iyi bilenler bile onu daha önce hiç tanımıyorlarmış gibi olurlar. Daha sonra Allah Hazreti Davut aleyhisselamı çağırır. Onu derhal getirirler. Davut aleyhisselam da sanki fırtına önünde bir yaprak gibidir. Yüce Allah şöyle nidâ eder. Ey Davut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 Gönderilen peygamberlere de soracağız. Allah'ın peygamberleri toplayıp da size ne cevap verildi dediği gün, ''Bizim hiçbir bilgimiz yok. Şüphesiz gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin.'' diyeceklerdir. Maide Suresi 5 ve 109 Peygamberler derece itibariyle birbirlerinden üstündürler. Resulullah Efendimiz Kur'an'ı okurken ümmeti sanki daha önce hiç duymamış gibi bir vehme kapılır. Asma-i radiyallahu an şöyle der.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 Göz yaşı dökenlerin öne geçmelerine itiraz ederek şöyle derler. Allah için göz dökmenin faziletini onlara biz öğrettik. Bunun üzerine Hz. Nu aleyhisselama bir daha gelir. Ey Nu, Grubu durdur. Bu söz üzerine grup durur. Sonra alimlerin mürekkebiyle şehitlerin kanları tartılır. Şehitlerin kanlarının sevabı,